Bundan sonra İstanbul'da fazla kalmaz. Vana gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Batum yolu ile Vana giderken Tiflis'e uğrar. Tiflis'te Şeyşanan tepesine çıkar. Dikkatle etrafı tema ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar: Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der: Medresemin planını yapıyorum. O der: Nerelisin? Bediüzzaman: Bitlisliyim. Rus polisi: Bu Tiflis'tir. Bediüzzaman, Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Rus polisi, ne demek? Bediüzzaman, Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Rus polisi, heyhat, şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir nehari vardır. Rus polisi, İslam parça parça olmuş. Bediüzzaman, tahsil'e gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstahit bir beledidir. İngiliz mektebi idadisinde çalışıyor. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz mektebi mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harbiyesinde talim ediyorlar ila ahir. Yahu şu asilzade evlat, şehadet namelerini aldıktan sonra her biri bir kıta başına geçecek muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını ufuk-ı kemalatta temevvüc ettirmekle kaderi ezeliinin nazarında feleğin inadına nev-i beşerdeki hikmet ezeliye'nin sırrını ilan edecektir. Vana muvasalat ettikten sonra aşairi, aşiretleri dolaşarak ictimai, medeni, ilmi derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta sual cevap halinde münazarat isimli bir kitap neşretmiştir. Bediüzzaman'ın zamanın bir taraftan ehli siyasetle, diğer taraftan halk tabakası ve aşiretlerle muhaviresi şüphesiz ki gayet merak averdir.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 İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlup çare bir reise yahut müdahin memurlara ve yahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, Yoksa, efkar âme milletin arkasındaki, hissiyatı ı İslamiye'nin madeni olan, ve herkesin kalbindeki şefkati imaniye olan, Envar-ı İlahi'nin lemaatının içtimalarından, ve Hamiyet-i İslamiye'nin, şerarat-ı neyyirânesinin imtizacından hasıl olan, Amud-u ve o Seyf-i Elmas'ın Hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir? Siz muhakeme ediniz. Evet, şu amudun u Nurani, Dinin himayetini, şehametinin başına, murakabesinin gözüne, hamiyetinin omuzunu alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemeat müteferrika telelüe başlamış, yavaş yavaş incizab ile imtizaç edecektir. Fenni hikmette takarur etmiştir ki, his dini, bahusus dini hakkı fıtri'nin sözü daha nafiz, hükmü daha aali, tesiri daha şedittir. Evet, evet. Eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın. Hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatın ile raksa getiren ve hakayıkın esrarını ihtizaza veren musika-i hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder. Padişahlar padişahı olan Sultan-ı Ezeli Kur'an denilen musika-i umum alemi doldurarak kubbeyi Asuman'da şiddetli ses getirmekle sadefi keh misal olan ulema ve meşayih ve hutba'nın dimağı, kalp ve femlerine vurarak aksi sadası onların lisanlarından çıkıp seyrü seyelan ederek çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadanın tecessüm ve intibai ile Umum Kütubu İslamiye'yi bir tanbur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve her bir tel bir nevi ile onu ilan eden o saday semavi ve ruhaniyi kalbin kulağı ile işitmeyen veya dinlemeyen acaba o sadaya nispeten sivrisinek gibi bir emir'in demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükümetin adamlarının vızvızlarını işitecek midir? Sual Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta, hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlerse, başkasına zarar etmemek şartıyla bir şey denilmez, diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? Cevap Öyleler, hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, adab şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir, belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyeti umumi, efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şehni odur ki, ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Fakat ey göçerler! Sizde olan yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kutulaya ve vahşetle alude olan hürriyet sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vakaa şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyetleridir. Lakin güneş gibi parlak Ruhun maşukası ve cevher-i insaniyetin küflü o hürriyettir ki saadet sarayı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir. Sual: Nasıl hürriyet imanın hassasıdır? Cevap: Zira rabıtay iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir çareye tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Sual: Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz. Cevap: Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şeyhni tebazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyyi müteşeyyihdir. Siz de büyük tanımayınız. Sual Heyhat, bize teselli veren şu ulvi emeli, ye ise inkılab ettiren ve etrafımızda hayatımızı zehirlendirmek ve devletimizi parça parça etmek için ağızlarını açmış olan o müthiş yılanlara ne diyeceğiz? Cevap Korkmayınız. Medeniyet, fazilet ve hürriyet, alemi insaniyette galibe çalmaya başladığından biz zarure terazinin öteki yüzü şey en feşey en hafifleşecektir. Farzı muhal olarak Allah etmesin eğer bizi parça parça edip öldürseler emin olunuz biz yirmi olarak öleceğiz, üç yüz olarak dirileceğiz. Başımızdan rezail ve ihtilafatın gubarını silkip hakiki münevver ve müttehit olarak Kervanı beni beşere piştarlık edeceğiz. Biz en şedid, en kavi ve en baki hayatı intaç eden öyle bir ölümden korkmayız. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. O milleti kutsiye sağ olsun. Sual: Gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız? Cevap: Müsavat ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tazibinden men etse, nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Kella, biz imtisal etmedik. Evet, i̇mam Ali'nin radıyallahu anh, adi bir Yahudi ile muhakemesi ve medarı fahriniz olan Salahaddin-i Eyyubi'nin miskin bir Hristiyan ile mürafası, sizin şu yanlışınızı tasih eder zannederim. Haşiyem Eski Said Nur'un parlak hasiyetinden gelen kuvvetli bir ümit ve tam teselli ile siyaseti İslamiyete alet yaparak hararetle hürriyete çalışırken diğer bir hissi kablel vuku ile dehşetli ve ladini bir istibdad-ı mutlakın geleceğini bir hadis-i şerifin manasından anlayıp elli sene evvel haber vermiş. Said'in teselli haberlerini o istibdadı mutlak 25 sene bilfiil tekzip edeceğini hissetmiş ve 30 seneden beri eu'ud billahi mine şeytani ve siyaset deyip siyaseti bırakmış yeni sait olmuştur. Zira meşrutiyet hakimiyet-i millettir. Hükümet hizmetkârdır. Meşrutiyet doğru olursa kaymakam ve vali reis değiller belki ücretli hizmetkârlardır. Gayrimüslim reis olamaz fakat hizmetkar olur. Farz ediniz, memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağlıktır. Gayrimüslimlerden 3 bin adamı ağlığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte, milleti İslamiyeden aktar alimde 300 bin adamın riyasetine yol açılıyor. Biri zayi edip bini kazanan zarar etmez.